Gözdü bellihi min Şeytanı rejim. İsmi Allahı Rəhmân Rəhîn. Alhamdülillahı Rabbi Alâmin. Salât ve selâm ı ala kiya şehidlerin ve alâhîrin. Ve ilâ jemi el ve el-mursâlin. Ve ilâ jemi el Ve alhamdülillahı Her perşembe akşamı. Rabbimizi güzel isimlerinden tanımaya çalışıyoruz. Allah'ın yeryüzündeki halife olan insanın Allah'ın isimleriyle nasıl isimlenmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Yani Allah'ın güzelliği kulü üzerinde nasıl tecelli eder? Nasıl tecelli etmesi gerekir? Kul Allah ile nasıl güzelleşir onu anlatmaya çalışıyoruz. Allah'tan başka güzellik yoktur. Olmaz. Bugün inşallah Allah'ın el mübin ismini anlamaya çalışacağız. Peşinden de Allah'ın Nur ismini anlamaya çalışacağız. Ayet-i Kerime'de Allah buyurur ki Yevme izin Yu'fihimu Allahu dinahum hak. O gün kıyamet günü Allah'ın hak olan dinine göre kim neyi hak etmişse o ona tamamen ödenir. Ve ya'lamuna en Allahu huvel hakku'l O gün herkes apaçık Rabbinin Allah'ın hak olduğunu mübin olduğunu, apaçık olduğunu görecek ve bunu bilecek. O gün gelmeden Allah bize bunu haber verir. Allah mübindir. Allah apaçık olan Mübün demek apaçık olan demektir. Bir şey ne kadar apaçık ortada olursa olsun, insan gözünü açıp bakmadıkça onu göremez, onu anlayamaz. Mutlaka gözüyle bakması lazım ki, görmek istemesi lazım ki o apaçık ortada olanı görsün. Allah el-esmaul husnasıyla, isimleriyle apaçık ortadadır, mübindir yani. Allah her şeyde Tecelli etmiştir. Her şey Allah'ın tecellisiyle var olmuş, vardır. Dolayısıyla her ne ki yaratılmış, her neyi ki Allah açığa çıkarmış, o Allah'ın güzelliğini gösterir, Allah'ın isimlerinin tecellisidir. Allah mübin olandır. Güzelliğiyle apaçık olandır. Her bir ismiyle apaçık görünendir, ortada olandır. Mesela Allah'ın isimleri üzerinden bunu nasıl anlamamız gerekir? Allah Rahman ve Rahim'dir. Mutlaka her bir iman sahibi kul, Allah'ın rahmetle kendisine muamele ettiğini görecek ve bunu tadacak. Bu isim üzerinden Allah'ın Rahman ismi üzerinden Allah'ı sevecek. Allah Kerimdir, Allah Rezaktır. Allah'ın rızkını verdiğini, ona ikram ettiğini görecek ve bunu bilecek, bunu tadacak yani. Tadınca Rabbim Kerimdir, Rabbim Rezaktır, Rabbim vehabdır diyecek. Sen bana ikram ettin ya Rabbi diyecek. Bunu söylediğinde. Evet, ne yapmıştır? Allah'ın Kerim ismini, Rezak ismini, Vehhab ismini gördü. Allah rahmetiyle muamele edince, Rabbim Rahman ve Rahim'dir diyecek. Allah alemlerin Rabbidir, Allah her birimizin Rabbidir, terbiye edendir. Bir ayet öğrendiğinde, bir hadis öğrendiğinde Allah'ın kulünü nasıl terbiye ettiğini Görecek, bilecek ve bunu tadacak. Eğer buna bakmazsa, gözünü kapatırsa Allah'ın mübin olduğunu, esmasıyla, isimleriyle mübin olduğunu göremez, anlayamaz, bunu tadamaz. Apaçık ortada olanı görmemiştir. Çünkü gözünü kapatmıştır. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Onların gözleri var görmezler. Kulakları var işitmezler. Kalpleri var fehmetmez anlamazlar. Başlardaki göz kör olmaz. Gönüldeki göz kör olur dedi Allah. Kim kör ediyor? İnsan kendi kendisi, kendi gözünü kör ediyor. Yani gözünü kapatıyor, Bakmıyor, görmek, anlamak istemiyor. Allah'ın vahyini işitmek istemiyor. Dolayısıyla kendi kendine zulmedip, kendini karanlıkta bırakmış oluyor. Allah mübin'dir. Gizlisi saklısı olmayandır. Gizlisi saklısı olmayandır. Hiçbir şeyi kulundan gizlemeyendir. Kendini gizlemez Allah. Allah kulundan kendini gizlemez. Allah kulundan doğruyu, hakkı, hakikati gizlemez. Batılı, yanlışı, karanlığı gizlemez Apaçık ortaya koyar Kul kendi tercihiyle ya bakar ya da gözünü kapatır Ben görmedim, ben anlamadım der İkisinden biridir Allah mübündür, Her şeyi apaçık ortaya koyup Hiçbir şeyi gizlemeyen, gizlisi, saklısı olmayandır Allah mübündür. Allah'ın kitabı da mübindir. Ayetleri hep beraber dinlerken anlayacağız inşallah. Allah Kur'an'a Kur'an-ı Mübin dedi. Kur'an'daki Allah'ın emirleri, hükümleri, Allah'ın kuluna öğretmek istedikleri mübindir. Apaçıktır. Hiçbir şeyi gizlemez Allah. Gizlerse bu kula zulüm olur. Kul anlamadığı bir dini nasıl yaşayacak? anlamadığı, tanımadığı bir Rabbi nasıl sevecek? Nasıl onunla terbiye olacak? Nasıl ona halife olup, onun isimlerini, güzelliğini kendi üzerinde gösterecek? Bu zulüm olur. Onun için Allah'ın kitabı Kur'an mübindir dedi. Aynı zamanda iman da küfür de mübindir. İkisi de. Yani iman da apaçık ortadadır. Allah onu beyan etmiştir. Küfür de apaçık ortadadır. Şirk de apaçık ortadadır. Nifak, münafıklık da apaçık ortadadır. Allah onu ortaya koyuyor. Evet. Onun için hak da mübindir, batıl da mübindir, apaçık ortadadır. Doğru mübindir, apaçık ortadadır. Allah bunları söylüyor. Yanlış, batıl, mübindir. Apaçık ortadadır. Zulümatla nur da mübindir dedi. Yani karanlıkla, aydınlık da apaçık ortadadır. Bununla beraber ahiretteki hesap da mübindir dedi. Apaçık ortadadır. Hiç kimse ben hesabımı bilmiyorum diyemez. Hesap mübindir. Herkes kendi hesabını görmeye çalıştığında mutlaka hesabını görür. Gideceği yeri de bilir. Bütün mesele hesabımız görülmeden önce kitabımız elimize verilmeden önce kitabımızı elimize alıp hesabımızı görmektir. Neye göre görmemiz gerekir? Hesabımızı elbette ki mizana göre. Allah mizanı indirdi buyurur. Demiri indirdi, bir de mizan indirdi. Mizan. Mizan terazi demek. Nedir bu mizan? Allah'ın kitabı Kur'an. O gün kimin tartısı ağır gelirse, o gerçekten kurtulmuş, en büyük saadete ermiştir dedi. Kimin de tartısı hafif gelirse, o da hüsrana uğramıştır. Kaybetmiştir. Allah müşriklere, münafıklara tarti tutmaz buyurdu. Onlara kitabı kitabı eline vermez. Kimin eline kitabını veriyor? Kimin için mizan tutuyor? Ben müminim diyenler için. Mümin olduğunu zannedenler için. Gerisi, gerisine hesap yok dedi Allah. Direkt cehenneme. O gün onlar için bir hesap tutmayacağız buyurdu. Onlar için bir mizan tutmayacağız buyurdu. Kime evet, müşriğe, kafire, münafığa mizan yok dedi. O zaten cehennemi hak etmiştir. Allah onun yaptıklarına karşılık dünyada ona göre ikram etmiştir. Gideceği yer cehennemdir. Mizan müminler içindir. Ben müminim diyenler içindir. Ben Müslümanım diyenler içindir. Evet, bu mizam Kur'an'dır. Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Kur'an'ın ölçüsüne amelimizi, imanımızı vuracağız. Ahlakımızı vuracağız. Ne kadar tuttuysa, ne kadar Kur'an'a uyduysa o kadar kazanmışız. Mesela bir örnek veriyoruz. Eğer arkadaşlar burayı doğru anlarsa, iyi anlarsa, unutmazsa bunu her zaman için hesabını önünde tutmuş olur. Yani ahireten dünyaya bakmış olur. Hesabını da burada görmüş olur. Hem de her anda. Her bir insanın, insan için Allah bir ömür takdir etmiştir. O onun hayat filmidir, hayat filmi. Melekler her ne yapıyorsa onu yazıyor. Sadece yaptıklarını değil, niyetlerini de yazıyor. Onu neden yaptığını da yazıyor. O nedenin arkasındaki amacını, gayesini de, imanını da yazıyor. Yani dünyadaki seyrettiğimiz filmlere benzemez bu. Söylemiştim daha önce, Allah o kitabımızı elimize verdiğinde, evet. bu bir kitap değildir. Biz anlayalım diye, herkes anlasın diye Allah öyle buyurdu. Bu çok farklı bir şeydir. Zannettiğimiz bir kitap değildir. Bu mizanda zannettiğimiz bir terazi değildir. Amellerin, güzelliğin tartıldığı, kötülüğün, çirkinliğin tartıldığı bir terazi. O kitap önümüze konduğunda Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Al kitabını oku. Bugün hesap görücü olarak sen kendine yetersin. Hükmünü kendin ver. Kaybedenler diyecekler ki evet biz kendimize zulmettik. Her şeyi görüyor, biliyor ve artık anlamıştır. Kendine zulmettiğini anlamıştır. Hakka, hakikate mübin olan, ortada olan hakka, hakikate gözünü kapattığını evet, anlamıştır. Hükmünü verirken biz kendimize zulmettik diyecekler. O kitap önüne konduğunda, ona baktığında öyle buradaki filmler gibi böyle parça parça, kare kare seyretmiyor onu. Bütün hayatını bir anda seyrediyor. Baştan sona. Her böyle baktığında bütün hayatı her şeyiyle bir anda gözünün önündedir. Yani filmin başı sonu yok. Başı sonu, hayatının başı sonu hepsi bir anda önündedir. O film o film onun yaşadığı hayattır. Herkes hayatının, filminin başrolundadır. İsterse peygamberlerle beraber olsun. Yine o başrolde o vardır. Neden? Çünkü o kitap, onun kitabı, o film onun filmidir. Onun hayat filmidir. Kitap sadece okunur, film olunca görünür aynı zamanda. Duyulur. Bu kitap böyle bir kitap çünkü. Herkes kendi hayatını önüne koyup bakmalıdır. Filmini burada seyretmelidir. Allah ona bir yol çizmiştir. Yol onu ne zaman, nerede dünyaya getirmişse, göndermişse kimlerle beraber etmişse o filmi ona göredir. Ona düşen ne yapmaktır? Peygamberler gibi. Bir peygamberle beraberse gene onun gibi yapmalıdır. Onun gibi olmaya çalışmalı, onun ahlakına bürünmelidir. Yoksa onun bulunduğu ne cemaat ne de herhangi bir tarikat, herhangi bir yol, herhangi bir parti onu kurtarmaz. Bu onun özel hayatının kitabıdır çünkü. Hayatının filmidir. Hiç kimse ona onun yükünü yüklenmez. Onun o kitabından bir şeyi çıkarıp bir şeyi ilave edemez. Eğer bunu böyle yaparsak ahiretimizi önümüze almış oluruz. Hesabımızı önümüze almış oluruz. Ahiretimizi ciddiye almış oluruz. Ahiretimizi dünyanın önüne koymuş oluruz. Rabbimizi ciddiye almış oluruz. Rabbimizin hesabını ciddiye almış oluruz. Kitabını ciddiye almış oluruz. Peygamberini ciddiye almış oluruz. Hayati imtihan olarak ciddiye almış oluruz. İmtihan demek kazanma imkanı demektir. Muhatap olduğumuz ya da önümüze gelen, başımıza gelen her ne olursa olsun o bir kazanma imkanıdır. İster nimet olsun, ister musibet olsun. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki müminin haline şaşılır. Ona bir nimet geldiğinde buna şükreder, gereğini yerine getirir, kazanır. Bir musibet geldiğinde sabreder, Gereğini yapar, gene kazanır. Hayatının her anı kazançtır. İmtihanı her anda kazanır. İster nimet içinde olsun, ister musibet içinde. Ebedi hayatın hesabını yapmak böyledir. Kitabımızı önümüze koymak böyledir. Her günü bir sayfa olarak, bir kitabın sayfası olarak kabul edersek, o sayfaya neyi yazdırdıysak, evet, kıyamet günü bulacağımız odur. Huzura gönderdiğimiz O'dur. Yoksa kendi kendimizi kandırıp, işte şunu yaptık, bunu yaptık, belki cennete gideriz deyip, kendimizi kandırırsak, yarın son nefeste başımızdan kaynar sular dökülür. Kulluk her anda yapılması gerekendir. Eğer hesabımızı görmek istersek, bu apaçıktır. Önümüzdedir yani. Onun için her gün akşam olduğunda bir tefekkür etmek gerekir. Bugün ne kazandım? Bugünkü sayfaya neler yazdırdım? Allah'ın huzuruna ne gönderdim bugün? Beni mahcup edecek, beni utandıracak şeyleri mi yazdırıp huzura gönderdim? Yoksa yüzümü nurlandıracak, beni nurlandıracak, bana şeref verecek, Allah'ın güzelliğinden bana güzellik verecek, Rabbimi razı edecek şeyler mi gönderdim deyip, o günü mutlaka hesaba çekmelidir. Önüne koyup bakmalıdır. Eğer utandığı bir şey varsa, huzura layık olmayan bir şey varsa, ne yapması lazım? Onu silmelidir oradan, sildirmelidir. Bugün onun böyle bir imkanı vardır. Ama yarın kıyamet günü onun böyle bir imkanı olmaz çünkü. Nasıl sildirecek? Ya Rabbi tövbe ettim. İstiğfar ediyorum. Beni affet. Bana mağfiret et. Bana rahmetinle muamele et. Tövbe ettim. Pişman oldum. Dediğinde Allah onu siler. Yoksa sanki hiçbir şey yapmamış gibi yanlışını da Kabul etmeyip sanki sıradan bir şeymiş gibi eğer kabul ederse, defterinde yarın hiç sevmeyeceği, keşke bu hiç olmasaydı diyeceği çok şeyi buldurur. Asla şeytana taviz vermemek gerekir. Çünkü Allah şeytan için o sizin mübin olan düşmanınızdır. Mübin, şeytana da mübin düşman dedi o da apaçıktır. Yani siz onu görüyor ve siz onu biliyorsunuz. Yaratan bilmez mi? Yaratan yarattığını bilmez mi buyurdu. Allah sen biliyorsun dediyse sen biliyorsun demektir. Eğer ben bilmiyorum, ben görmüyorum, ben anlamıyorum dedi, dediysen bu durumda sen apaçık olana gözünü kapatmışsın demektir. Gönlünü kapatmışsın demektir. Anlamak istememişsin, işine gelmedi demektir bu. Onun için başımıza ne gelirse gelsin, orada bizim için bir imtihan vardır, bir kazanma imkanı vardır. En büyük sıkıntıyı, en büyük musibeti peygamberler yaşamış. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? En büyük sıkıntıyı, musibeti ben, peygamberler bir de bize yakın olanlar yaşar, yaşamıştır dedi. Niye en büyük musibeti onlar yaşıyor? En büyük olmaları için. En büyük kazanma imkanı demektir bu. Yoksa sadece namazımızı kılıp orucumuzu tutuyoruz. İmkanımız olursa hacca gider zekata veririz, cennete gideriz dersek kendimizi kandırmış oluyoruz. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Allah bir kurunu, bir makama layık gördüğünde layık gördüğünde ne demek? Onun bir çabası gayreti var. İstiyor duasını yapmıştır. Gönlünün duasını yapmıştır. Ya Rabbi ben bunu istiyorum demiştir. Ben senin rızanı istiyorum demiştir. Ben cenneti istiyorum demiştir. Bunun için fiili duasını da ortaya koyuyor. Yapmaya çalışıyor. Ama onun bu duası, bu çabası, gayreti o makama gelmesine yetmez. Yetmedi. Allah onu sıkıntılarla, musibetlerle, belalarla, kasarlıklarla imtihana tabi tutar ki o kul oraya gelsin diye. O kulu oraya çekmek için böyle imtihana tabi tutar. Yani ona böyle kazanma imkanı tanır. Onun için Neyle karşı karşıya gelirse gelelim, mutlaka Allah'ın buradaki muradı nedir deyip bakmamız lazım. Rabbim benden ne istiyor? Rabbim beni bir imtihara tabi tutmuş. Önce karşı karşıya kaldığımız sıkıntıyı, musibeti, belayı görmüyoruz. Ona sebep olanı görmüyoruz. Önce Rabbimizi görmemiz lazım. Neden acaba? Rabbim benden ne istiyor? Nasıl yaparsam Rabbim razı olur, nasıl yaparsam Rabbim sever deyip önce böyle bakması lazım. Sonra Allah nasıl razı oluyor, nasıl seviyorsa, öyle yaptıysa bu kuldur. Bu Allah'ın abdidir. Allah'ı sevendir bu. Allah'ın hesabını yapandır. Allah'ın sevgisini de hak edendir. Rızasını da hak edendir. Ama böyle bakmasa ne olur? <gülüyor> o sıkıntıya, o musibete sebep olanı görür. Sebebin sahibini yok sayar, ne yapar? Ona karşı tavır alır, o da onun gibi davranır, kaybeder. Tercih kula aittir. Ya Allah'ın hesabını yaparsın, kazanırsın, ya da nefsinin hesabını Dolayısıyla şeytanın hesabını şeytana göre hareket edersin, kaybedersin. Eğer kaybettinse ise bil ki şeytana uydun. Bil ki şeytanın sana vesese olarak verdiğini Allah'ın vahyine tercih ettin. Rabbini razı etmektense nefsini razı etmeyi tercih ettin. Bu böyledir. Bu bütün hayatımız boyunca böyledir. Herkes için böyledir. Bunun içinde Allah örnek olarak peygamberlerini önümüze koymuş. İşte bunlar gibi. İşte peygamberin gibi yap. O sizin için en güzel örnektir. O zaman neyle karşı karşıya gelirsek gelelim. Bu durumda söylememiz gereken şey nedir? Acaba Rabbim benden ne yapmamı istiyor? Nasıl yapmamı istiyor? Nasıl yaparsam, ne yaparsam Rabbim benden razı olur, Rabbimin sevgisini kazanırım demelidir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir durumla karşı karşıya geldiğinde ya da buna benzer bir durumla karşı karşıya geldiğinde ne yapmıştır, nasıl yapmıştır, nasıl konuşmuştur deyip onu kendimize örnek almamız lazım ki peygambere tabi olmuş olalım, Allah'ın kitabına, vahyine iman etmiş olalım. Rabbimizi ciddiye alıp dinlemiş olalım. Yoksa yoksa Rabbimizi yoksaydık, Allah'ın bize vahyeti, Kur'an'ı yoksaydık, peygamberini yoksaydık. Bu nasıl mümin, bu nasıl Müslüman olsun? Kendi kendine ben müminim, ben Müslümanım diyebilir. İsmi öyle. Allah böyle bir kulü mümin olarak, Müslüman olarak kabul eder mi? Etmez. Etmez. Kim kendini nasıl görürse görsün. Başkaları onu nasıl görürse görsün. Bu geçerli değildir. Geçerli olan Allah'ın verdiği hükümdür. Herkesin ben Allah katında nasıl biriyim? Mümin miyim, Müslüman mıyım? Allah'ın kitabına göre mümin miyim, Müslüman mıyım, değil miyim? Allah'ın Resulüne göre iman etmiş miyim, etmemiş miyim? Onun gibi. Allah'a teslim olmuş muyum, olmamış muyum? Onun gibi. Allah'a itaat ediyor muyum, etmiyor muyum? Evet. Resulullah Efendimiz gibi. Onun gibi. Yoksa ne yapmış oluruz? Kendi kendimizi kandırmış oluruz. Evet. Kitabımızı önümüze koyuyoruz. Kendi filmimizi seyrediyoruz yani. Seyredelim. Seyretmekten, filmimizle karşı karşıya kalmaktan korkmayalım, endişe etmeyelim. Niye? Çünkü onu düzeltme imkanımız vardır. Şeytan bunu bize seyrettirmemek için her türlü filmi bize seyrettirebilir. Her şeyle bizi meşgul ettirebilir. Yeter ki bu kul kendisiyle meşgul olmasın. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Bahtiyar o kimsedir ki kendi günahını görmekten başkasının günahını göremez. Bedbaht da, kaybeden de o kimsedir ki başkasının günahını görmekten kendi günahını göremez. Yani, Bahtiyar o kimsedir ki kendi filmini seyreder, oradaki hatasının yanlışını Küfrünü, şirkinin, nifakını görür ve onu temizler. Onu düzeltir. Bedbaht da o kimsedir ki kendi filmini seyretmez. Kendi kitabına bakmaz. Kendini Allah'ın ölçüsüne vurmaz. Başkasının filmini seyreder. Başkasının filminden söz eder. Başkasının filmini anlatır. Faranca şöyle yaptı. Faranca mahat böyle yaptı. tarikat böyle yaptı. Faran parti şöyle yaptı. Sana ne? Sen onların hesabından sorulmazsın dedi Allah. Sen iyiysen kimsenin yaptığı yanlış sana zarar vermez dedi. Ama sen Allah yolunda değilsen. Herkes güzel de yapsa sana bir faydası yok. Yanlış da yapsa bir zararı olmaz. Sen kitabınla huzura gidiyorsun. Kitabınla. Evet, hayatının filmiyle huzura gidiyorsun. Eğer seni utandıracak, mahcup edecek bir şey varsa oradan silmen gerekmez mi? Yapacağın şey iki kelimedir. Ya Rabbi tevbe. İstiğfar ediyorum Ya Rabbi. Beni mağfiret et. Senden af diliyorum Ya Rabbi. Beni affet. Sen afusun, seni gafursun, seni gafarsın. Sen tevvapsın Ya Rabbi. Af dileyenin dileyeni affedersin. Magfiret dileyeni magfiret edersin. Tevbe edeni tevbesini kabul edersin. Evet. Rabbimiz kendini böyle tanıttı. Eğer o bunu bizden istemeseydi yani o hayat kitabımızdaki sayfaları temizlememizi istemeseydi affetmezdi, magfiret etmezdi, tevbeyi kabul etmezdi. Bunu yap diyor. Yapmazsan ne olur? Allah'ın bu isimleri senin üzerinde tecelli etmemiş olur. Sen Rabbini tanımamış olursun. Rabbinin güzelliğini, afu oluşunu, gafur oluşunu, gafar oluşunu, tevvab oluşunu evet, anlamadın, buna iman etmedin. Bu imanı tatmadın demektir. Bu güzellik senin üzerinde tecelli etmez. Tecelli etmeyince başka ne olur? Sen de affetmezsin kimseyi. Affı tatmamışsın çünkü. Allah'ın affına, mağfiretine, hilmine, güzel davranmasına, yumuşak davranmasına iman etmemişsin. Bu güzelliği tatmamışsın. Tatsaydın, Allah'ın bu güzellikleri senin üzerinde de tecelli ederdi. O zaman bir sorun var. Kitabımızı önümüze koyup temizlemiyoruz. Gönlümüzü temizlemiyoruz. Tevbemizi, istihbarımızı gerektiği gibi yapmıyoruz. Eğer kitabımız sürekli önümüzde olursa her anda derdimiz acaba Rabbimizin razı olacağı seveceği neyi yazdırabilirim deyip böyle bir derdimiz olursa ne olur? Her anda Allah'ın huzurunda dururuz her anda. Bir an bile Rabbimizi unutmayız bu daimi zikir olur. Her an Allah'ın huzurundaymış gibi bir hayatı yaşarız. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? De ki, size tek bir nasihatim var. İster tek başınızda olun, ister başkalarıyla beraber olun. Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın. İşte kitabı önünde olan, hayatı önünde olan her anda huzurdadır. Huzurda olduğunu da unutmaz. Neden tek bir nasihat? Bu sana yeter dedi. Gereğini yaparsın ve kazanırsın. Onun için her gün akşam olduğunda bugün hayat kitabıma hangi sayfayı ilave ettim deyip bakmak lazım. Hayat filmimde kesilmesi gereken hangi kareleri var deyip bakıp onları kesmen, kestirmen lazım. Tevbeyle, istiğfarla Kestirmen lazım. Hangi güzellikleri Allah sana ikram etti? Yani imtihan olarak o imkanı sana sundu, önüne koydu. Hangilerini yaptın, hangilerini beceremedin? Ona da bakıp ertesi gün bir dahaki Allah o imkanı sana sunduğunda evet, bu sefer gerekeni yaparım demen lazım. Evet Allah'ın El Mübin ismini anlamaya çalışıyorduk. Allah mübindir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yübeyyünullahu lekumul ayat. Evet. Allah size ayetlerini açıklıyor, beyan ediyor. Ve Allahü alimun hakim. Muhakkak ki Allah, alim ve hakimdir. Her şeyi bilendir, her şeyi hikmetle yaratandır. Her şeyde mutlaka bir muradi olandır. Her ayette mutlaka bir muradi olandır. Bir şeyi öğretendir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ en تَشِعَالْ تَحِشَتُ فِي الَّذ۪ينَ O kimseler ki, yeryüzünde iman edenler arasında fuhşiyatın yayılmasını isterler. <gülüyor> Lehum azabun elim. Onlar için elim bir azap vardır. Fi dünya vel ahire. Hem dünyada hem ahirette onlar için elim bir azap vardır. Wallahu Allah'u ve entum la te'lemun. Allah biliyor ama siz bilmezsiniz dedi. Allah biliyor ama siz bilmezsiniz. Allah size öğretiyor. İnsanlar arasında perişyatın, kötü sözün, çirkin sözün yayılmasını isteyenler. Evet. Onlar için hem dünyada hem ahirette iç yakan bir azap vardır, elin bir azap vardır. Allah biliyor ama siz bilmezsiniz dedi. Vela vefatullahi ve rahmettuhi. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazileti lutfü üzerinizde olmasaydı, haliniz ne olurdu? Eğer tövbenizi, istifaranızı kabul etmeseydi, sizin haliniz ne olurdu? Ve anna Allahı Rahim. Muhakkak ki Allah kullarına karşı Rauf ve Rahimdir. Ya yühelediğine ey iman edenler iman ettiğini iddia edenler lattebbu kutuati şeytan şeytanın adımlarına tabi olmayın şeytana uymayın birileri çirkin söz söylediğinde kötü söz söylediğinde siz de şeytana uyup onun gibi söylemeyin onlar gibi konuşmayın herhangi bir dedikodunun yayılmasına müsaade etmeyin Ve men yette bir hutuvatı şeytan her kim ki şeytanın adımlarına uyarsa, şeytana tabi olursa ve innehu yemuru bil fehşai ve münker muhakkak ki o fahşiyatı ve çirkinliği, kötülüğü tavsiye eder, emreder kime kendisine uyana kim yanlış çirkin sözler konuşuyorsa fuhşiatın yayılmasını istiyorsa başkaları hakkında dedikodu yapıyor iftira atıyor su bulunuyorsa bilsin ki o şeytana uymuştur ve lev la fedelullahi aleykum ve rahmetuhu eğer Allah'ın rahmeti ve lütfu sizin üzerinizde olmasaydı mazeka minkum min ahadin ebeden Sizden hiç kimse ebediyen temize çıkamazdı. Çünkü hepiniz, bütün insanlar böyle bir yanlışa düşer. Ama Allah sizi temizler. Temizlenmenin şartı vardır. Allah'a dönüp tövbe etmek, istiğfar etmek. Velakin Allah'e yüze ki men yaşa. Ama Allah dilediğini, temizlenmeyi dileyenleri temizler. Yani tevbe ve istiğfar edenleri temizler. <gülüyor> Vallahu semiun alim. Muhakkak ki Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Duayı işitendir. İstighfar edeni işitendir. Böyle yanlış yapanlar için Allah buyurdu ki ayet-i kerimede evet. Ayetin evet. devamında innellezina yarmunel muhsenatil gafilatil mu'minat O kimseler ki temiz, namuslu kadınlara iftira ederler. Onlar hakkında ileri geri konuşurlar. Başkaları öyle söyledi diye gözüyle görmediği halde onlar hakkında konuşup onlara zina iftirasında bulunurlar. لُعِنُوا dünyâ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ O hem dünyada hem ahirette lanetlenmiştir. وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ onlar için azim bir azap vardır. Herkes ne konuştuğuna bakmalıydır. Öyle birileri konuştu diye ben de falancaya uyudum. Falanca şeytana uymuş. Sen ne uyuyorsun? Sonra bunun hesabını veremezsin. İşte falancalar falanca kadın hakkında böyle söyledi. Sen baş gözünde gördün mü? Görmedin. Görsen bunu söyleyebilir misin? Söyleyemezsin. Söylesen ne olur? Bunun cezası 80 sopadır. Dört tane şahidin olması gerekir. Dört şahit. Üç tane şahit olsa, dördüncüsü yoksa, her birine 80 sopa vurulur. Allah öyle buyurdu. Onların şahitliğini de ebediyen kabul etmeyin. Onlar yalancıdır. Allah böyle şeyleri konuşmayın. Müminlerin arasında böyle sözler yayılmasın. Kim böyle yaparsa hem dünyada hem ahirette evet, rezil rüsvay olur. Allah'ın lanetine uğrar. Yevme teşhedu aleykum el sinetuhum O gün, kıyamet günü onların dilleri şahitlik yapar. Leydihim verculuhum bi makanu yaamelun. Hem elleri hem ayakları her neyi yapmışlarsa, her neyi diliyle söylemişse her biri kıyamet günü kendi aleyhinde şahitlik yapacak. Yawme izin yufeehumullahudine dinehumul hak. O gün Allah'a göre, Allah'ın hak olan dinine göre her neyi kazanmışsa ona tas tamam ödenir. Allah'ın dinine, hak olan dinine göre. Kendisine göre değil. وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ Hakul الْحَقُّ الْمُبِينَ O gün artık bilir, anlamıştır artık. Allah'ın hak ve mübin olduğunu, apaçık olduğunu evet, anlamıştır, bilmiştir. Allah mübindir. Allah göze mübindir, gönüle mübindir. Yani göz önünde apaşıktır, zahiri olarak her neye bakarsa baksın Allah'ın zahir isminin tecellisini müşahade eder. Manevi olarak gönül itibariyle baktığında, aklıyla, iradesiyle, gönlüyle baktığında Allah'ın batın ismini müşahade eder ki Allah Batın ismiyle gönüle mübindir. Hakkın tersi Hakkul mübin dedi. Hakkul mübin. Apaçık olan haktır Allah. Mübin olan haktır. Hakkın tersi zıtti <gülüyor> batıldır. Zandır. Vehimdir. Vesvesedir. Hakkın tersi. Eğer bir şey hak değilse o batıldır. O zandır. O vesvesedir. Allah zan elimden hiçbir şey değildir dedi. Yani hakka bakmayan, hakikati görmeyen, Allah ile bakıp Allah ile görmeyen batılda kalmıştır, zanda kalmıştır Vehimde kalmıştır ve o hiçbir şey değildir. O o hayatı yaşamamış rüya gibi yani tabiri caizse. Onun için Allah ile olmayanlar, hakla olmayanlar, mübin olan hakla olmayanlar, batılla beraberdir. Dolayısıyla hayal dünyasında yaşayanlardır. Bir hayalin peşinde koşanlardır. Sonra bir anda ölüm gelir, Allah ona gel der. Seninki bu kadar. Sana takdir ettiğim ömür tamamlandı. Uyanır. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Uyandı. Allah ona gel deyince uyandı. Evet. Uykuya dalmış, rüya görmüş adam. Bir hayalın peşinde koşmuş. Bir vehmin, bir zannın peşinde koşmuş peşinde koştuğunun hak olmadığını anladığında onun batıl olduğunu, vehim olduğunu, zan olduğunu anlar. Onun için ne buydu Rasulullah Efendimiz vesselam, ölmeden evvel ölün, diril diyor, uyan. Senin kahman lazım, uyanman lazım, kendine gelmen lazım, hakkı görmen lazım. Evet. Dolayısıyla. Allah ile olanlar mübin olan hakla beraber olanlardır. Hak olan, mübin olan Allah ile beraber olmadıkça insan uykudadır, ölü mesabesindedir. Hayatı vehim olarak, zan olarak yaşar. Bununla beraber Allah resulleri için mübin dedi. Allah'ın resulleri de mübindir. Resullerinin kıyamete kadar gelecek olan varisleri de mübindir. Yani apaçık ortadadır. Kim için? Bakan için, görmek isteyen için, anlamak isteyen için. Ama gözünü kapatıyor, kör ve sağır davranıyorsa o göremez, işitemez. Bel mette'atü haulâ'i avâ'ehum. Evet dedi Allah, ben onların atalarını, onları nimetlendirdim, nimetlendireceğim. Hatta ca'ahumul hak. Onlara hak gelene kadar evet, hakkı kim getirecek? resul mübin. Mübin olan, apaçık olan Resullerimiz onlara hakkı getirene kadar, ayetlerimizi getirip okuyup, anlatana kadar onları nimetlendireceğim. Sonra, sonra gazabım gelir. Sonra gerekeni yaparım. Yani onları anlamayana kadar sorun yok. Ama hiç kimseyi de Allah ona anlatmadan, öğretmeden öbür tarafa almaz. Dünyaya ona öğretmeye öğretmek için göndermiş. Kazanması için göndermiş. Hazreti insan olsun diye göndermiş. Bu imkanı ona tanımaz mı? Enne lehumuz zikrı. Vakit çağım Resulün mübün. Nerede onlara, onlar için ögüt almak? Nerede onlar için, evet, ibret almak? Ne zamana kadar? Oysaki onlara mübün olan Resulümüz gelip hakkı açıklamıştı. Hak nedir onlara beyan etmişti. Ve tevekkül al Allah, Allah'a tevekkül et. Sen Allah'a güven. Sen Allah'a tevekkül et. Kime söylüyor? Resul Efendimiz Efendimize. İnneke al al mübin. Muhakkak ki sen apaçık hak üzeresin. Sen mübin olan hak üzeresin. Ve eti ve eti Resul. Allah'a itaat edin, Resul'üne itaat edin. Vahzaro. Bir de sakının. Kendinizi muhafaza edin. Neden kendinizi muhafaza edin? Allah'a itaatsizlikten, Resulüne itaatsizlikten sakının. Kendinizi koruyun. فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَجَرْ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاَلَمُوا اَنَّمَا عَلَى رَسُولِينَ الْبَلَغُ الْمُبِنِ Eğer siz yüz çevirirseniz, Bizim resulümüze düşen hakkı apaçık ortaya koymaktır, tebliği mübin olarak yapmaktır, apaçık tebliği ortaya koymaktır, Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koymaktır. Ve Allah ﷻ ﷻ Allahu ma'abedna min min şey'in. Allah'a şirk koşanlar dediler ki eğer Allah dileseydi biz Allah'tan başkasına abd olmazdık, kul olmazdık. Allah'a bir şeyi şirk koşmazdık. Ve nahnu ve la abauna. Biz de atalarımız da, büyüklerimiz de, yani bizden önceki gelenler de Allah'a şirk koşmazdık. Bu müşriklerin kadere olan imanidir. Kadere böyle ibaretmişler. etmişler. Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık. وَلَا حَرَّمْنَا min دُونِهِ min şey. Bir de biz herhangi bir şeyi haram kılmazdık. Allah dilemiş biz de öyle yaptık dediler. Eğer bir şeyi Allah haram kılmamışsa, biri ona haram diyorsa evet, o Müşrikler gibi iman etmiş, yani müşrik olmuş o da. Kezalik ve alellezine min kablihim Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Müşrik olup kafir olmuşlardı. Ve hel alel resuli illa belagul mübin Bizim Resulü'mize düşen apaçık mübin bir tebliğdır apaçık Allah'ın emirlerini, hükmünü, evet, imani, helali harami ortaya koymaktır. Eğer bunun dışında birileri helal haram diye bir ölçü koyuyorsa o müşriktir. Müşrikler böyle yaptı. Böyle yaptıkları için müşrik oldular. Elimden bir şey gelmez. Allah böyle istemiş. Allah dilemeseydi biz de atalarımız da Allah'a şirk koşmazdık dediler. Böyle olur mu? Sen insanın iradesini yok sayıyorsun. Bu durumda peygambere ne gerek var? Allah'ın kitabına ne gerek var? Eğer o her şeyi dilemişse öyle oluyorsa, senin tercihen bir işe yaramıyorsa, Allah niye peygamber göndersin? Şu doğrudur, şu yanlıştır. Böyle yaparsan cennete, böyle yaparsan cehenneme gider, gidersin. Neden söylesin bunu? Böyle bir şey olur mu? Herkes terciheni kendisi yapar. Ve in eğer dönerlerse yüz çevirirlerse Yo hayır benim gibidir derlerse ve in nama belagul sana düşen sadece apaçık mübin bir tebliğdir apaçık Allah'ın ayetlerini okuyup tebliği yapmaktır ve in tükezzi bu eğer yalan sayarsanız size tebliğ edeni yalan sayarsanız فَقَدْ kezbe اُمَمُنْ min قَبْلِكُمْ Sizden öncekiler de yalan saymışlardı. Yalan sayıp kafir olup müşrik olmuşlardı. وَمَا عَلَى الْرَسُولِ اِلَّا بَلَغُوا الْمُبِينَ Bizim Resulümüze düşen sadece apaçık mübin bir tebliğdir. Allah'ın ayetlerini tebliğ etmektir. Ferru ilallah. Allah'a firar edin. Allah'a koşun. İnni lekum minhu nezirun mubin. Muhakkak ki ben size Allah'tan gelen apaçık, mübin olan nezir, uyarıcıyım. İnzar edeceğim. Hak'ı hakikati gözünüzün, gönlünüzün önüne koyucuyum. Benim işim bu. Onun için size yapacağım tavsiye neymiş? Allah'a firar edin. Allah'a koş. Allah'ın Resulleri bir de evet, mübin olan nezirmiş. Uyarıcıymış. ikaz ediciymiş. Yani bir de izar edici, gözünün, gönlünün önüne evet, hakikati koyucuymuş. Walatce'halu min Allahi ilahan akher. Allah'tan başka ilah edinme. Uydurmayın. İnni lekum minhu nezirun mubin. muhakkak ki ben size apaçık yani mübin olan nezir, uyarıcıyım. Fa kul inni ana nezirul mubin. Evet teki muhakkak ki ben sizin için apaçık uyarıcıyım. Kim? Resulullah Efendimiz. Dolayısıyla kıyamete kadar gelecek olan bütün varisleri böyledir. Allah bir de kitabına Kur'an'a mübin dedi. Hiçbir iş yoktur ki siz onu yaptığınızda. Vema tetlu minhu min Kur'an. Ne zaman ki Kur'an'dan her ne okun okuyorsanız okuyun, o anda vela tamelune min amel. Hangi işi yaparsanız yapın, evet. Evet. o işi yaptığınız anda <gülüyor> illa kurna aleykum şuhuda. <gülüyor> Muhakkak ki biz sizin üzerinizde şahidiz. Sizinle beraber sizin üzerinizde biz şahidiz. Allah her anda ben senin şahidinim diyor. İd tufiduna fihi. Ve ma ya'zibu an rabbike min misqal zerratin fil earth ve la fi sema ve la min zali ve la ekber illa fi kitabin mubin. Evet Allah unutmayın ki siz o işe dalıp gitmişken hiçbir şey bizim nazarımızdan gizlenmez, saklanmaz. Yani nazarımızdan kaçamazsınız, önümüzdesiniz. İsterse o bir zerre olsun, o zerre gökte olsun, yerde olsun. O zerreden ise daha büyük daha küçük olsun biz onu görürüz ve biliriz. Onu defterinizde yazarız. Mizanınıza koyarız. Bunu bil. Evet. Ve bu mübin olan kitaptadır. Senin kitabın bir de ayrıca levh-i mahfuz'da mevcuttur. Mübin olan kitap levh-i mahfuz'dur buradaki de. Ve ma Öğrettik ve Kur'anun mübin. Biz peygambere ona şiir öğretmedik. Bu bize yakışmazdı da zaten. O ancak bir zikirdir. Allah'ın size hatırlatmasıdır. Allah'ın size öğüdüdür, nasihatidir ve Kur'an'ın mübin. Apaçık Kur'andır. Kur'an mübindir zikri mübindir. Kendisi mübindir. Ya Yuhannas kad ca'akum burhanun min rabbikum. Ey insanlar, size Rabbinizden burhan gelmiştir. Peygamber gelmiştir. O peygamberle beraber Allah'ın vahyi gelmiştir. Ve enzelna ve enzelna ileykum nuren mubina. Bir de sizin için, sizin üzerinize apaçık, mübin olan nuru indirdik. Allah'ın kitabı apaçık olan nurdur bir de. Tilke ayatul kitabil mübin. Allah'ın kitabının ayetleri mübindir. Apaçıktır, ortadadır. Yani anlaşılmayan hiçbir şey yoktur. Ve lekad mennallahu alel müminin gerçekten andolsun ki yemin ederim ki evet, Allah yemin ediyor. Allah'ın müminler üzerinde lütfü, ikramı gerçekten evet, büyük olmuştur. Allah müminlere ikramda lütufta bulunmuştur. İz be'ase fihim resulen min enfusihim Ne zaman Allah'ın lütfi büyük olmuş ikramı büyük olmuştur kendilerinden bir resul göndermekle onlara büyük bir rütbe bulundu. Yetlu aleyhim ayatihi onlara ayetlerimizi okuyor ve yuzekihim onları temizliyor ve yuallimuhumul kitap onlara kitabı talim ediyor ve hikme hikmeti öğretiyor talim ediyor. Allah'ın muradını öğretiyor, talim ediyor. Ve in kanu min qablu min qablu le fi delalin mübin. Oysaki onlar bundan önce apaçık mübin olan bir delalette idiler. Allah'ın ile karşı karşıya gelmeyene kadar, onlara Allah'ın ayetleri okunmayana kadar, nefisleri feskiye olmayana kadar, bilmediklerini öğretmeyene kadar, hikmeti, kitabı öğretmeyene kadar onlar apaçık bir devletteydiler. Kimler? İman edenler. Ya yuhelledine amenudhulu fis-silmi kafe. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler. Eğer siz gerçekten iman etmişseniz hep beraber toptan barışa girin. Barışın. Barışın, bir ve beraber olun. Müslüman olun, sil. Müslüman olmak, teslim olmak, barışmak, barışta olmak. la تَتَّبِعُوا خُتُبَاتِ şeytan, <الشَّيْطان> Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytana uymayın. Eğer barışta değilseniz, şeytana, şeytanın adımlarına uymuşsunuz, şeytana tabi olmuşsunuz. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ o sizin mübin olan düşmanınızdır. Yani sizin bunu görmemeniz mümkün değildir. İmanınız varsa ya yuhellezine amenu. Eğer gerçekten iman etmişseniz siz bunu görmüyorsanız şeytanın size düşman olduğunu görmüyorsanız ve siz eğer hep beraber barışa girmiyorsanız, kardeş olamıyorsanız, selamette olamıyorsanız bu durumda şeytana tabi olmuştunuz şeytanı adım adım izliyorsunuz demektir. Kim kardeşliğe, birliğe, beraberliğe davet ediyorsa onu sonuna kadar ne yapıyoruz? Destekliyoruz. Övüyoruz, seviyoruz. Kim de ayrılığa davet ediyorsa, tefrika yapıyorsa bir tek ben Müslümanım, benim dışındakiler Müslüman değil diyorsa onu da reddediyoruz. Kabul etmiyoruz. O şeytana uymuştur. Kim sadece benim cemaatim diyorsa, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen benim kardeşimdir demiyorsa onu reddediyoruz. Şeytana tabi olmayı reddediyoruz yani. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Onun için ne diyoruz? Kim La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi kardeşimizdir. Kardeşimiz olarak kabul ediyoruz. O bizi kabul etmeyebilir. Beni ilgilendirmez. O onu ilgilendirir. O hayat kitabına neyi yazdırdığına baksın. Ben onu yazdıramam. Haleke'l insane min nutfe. Evet. Biz insanı bir nutfeden, süperimden yarattık. Ve ve hasimun mübin Bir de bakarsın ki bize apaçık bir hasım, bir düşman kesilmiş. Kendi yaratılışına bakmadan Allah'a hasım kesiliyor. Nasıl yapıyor bunu? Allah'ın ayetlerine itiraz ederek, Allah'ın resulünü kabul etmeyi beğenmeyerek yapar bunu. Allah doğru şudur diyor. Güzel şudur diyor. Öteki yok. Bana göre böyledir diyor. Kendi yaratılışına iki damla pis sudan yaratıldığına bakmadan Rabbine hasım kesiliyordur ya Allah. Evet. Allah kafirler için onlar kanur lekum adu vel mübin. Onlar sizin için apaçık düşmandır dedi. Düşmanına güvenme. Çünkü karanlık Nur'un tersidir, zıttidir. Batıl, Hak'ın zıttidir. Hak'la batıl bir arada olmaz. Eğer biri batıldaysa, o Hak'ın dostu olmaz. Düşmandır. Düşmanlığını ne kadar gizlerse gizlesin. Senin bunu bilmen lazım. Sen mümin olarak, onun mümin bir düşman olarak, apaçık bir düşman olarak görmen lazım, dedi Allah. Evet, Köfrü sana bulaşmasın. Şirki sana bulaşmasın ona dikkat et dedi. Allah şirk için apaçık ortadadır, mübündür dedi. Unzur keyfe yefterune alallahil kezim. Allah bak dedi. Nasıl da Allah'a iftira atıyorlar, Allah adına iftira uyduruyorlar dedi. Bak dedi şunlara. Ve kefabihi ismen mübina. Kim bunu yaparsa, Allah'a iftira atarsa, Allah'a yalan söz isnat ederse, evet. ve kefabihi ismen mübina. Açık günah olarak bu ona kafidir. bu onun kaybetmesi için yeterlidir dedi Allah. Neyi kaybetmesi için? Rabbini kaybetmesi için yeterlidir. Allah'a nasıl iftira atıyor? Bir şeyi Allah söylememişse, Allah bunu böyle söyledi dediğinde. Allah bir şeyi haram kılmamışsa, bu haramdır dediğinde. Allah bir şeye hak dememiş, doğru dememiş, o da hak budur, doğru budur dediğinde. Allah, siz ebedi hayatınızı, cenneti böyle kazanırsınız dediğinde başka biri çıkıp yok böyle de olsa kazanırsınız dediğinde Allah'a iftira atmış olur. Allah cennet için namaz kılıp oruç tutanlar cennete gider demedi. Ne dedi? Allah müminlerden, iman edenlerden, önce iman yani. İmanetin yetiyor mu? Yetmez. Bu imanını ispatlaman gerekir. Allah müminlerden cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır dedi. Cenneti Allah satıyor. Neye karşılık? Kime satıyor? Mümine satıyor. İman etmesi lazım, yetmez. Malını ve canını Allah yolunda verdiğinde cenneti satın almış olur. Allah cenneti ona sattı. Namaz, oruç, haç karşılığında değil. Hayatını Allah yolunda sarf etmesi lazım. Malını sarf etmesi lazım dedi. Yoksa Allah böyle söylüyor. Öteki kalkıp başka bir şey söylüyor. Allah'a iftira atıyor. Günah olarak bu ona yeter dedi. Niye? Başkaları da öyle anladı. Onun da günahına girdi. Kaybetmesi için, Rabbini kaybetmesi için, ebedi hayatını kaybetmesi için günah olarak bu ona yeter dedi. Kim için? Allah'a iftira atanlar. Ve bu evet, apaçık günahtır dedi. insana kaybettiren, yeterli olan günahtır dedi. Ve bu apaçıktır dedi yalnız. Kimin için? Allah'ın kelamını bilen için, okuyan için, Rabbini dinleyen için, peygamberi tanıyan içindir bu. Gözünü kapatmışsa, bilmiyorsa, görmüyorsa, ben anlamadım diyorsa, gözünü kapatmış hakikatte. وَمِنَ النَّاسِ men ye abdullah ala harfin insanlardan bir kısmı var ki uçurumun kenarında Allah'a kulluk yaparlar. Uçurumun kenarında kulluk yaparlar. Ve in esabehu hayrun ona bir hayır isabet ettiğinde etma'anna <gülüyor> nebihi, onunla mutmain olur onunla sevinir. Ve in isabetu fitnetun ona imtihan için bir fitne imtihana tabi tutulduğunda bir imtihan isabet ettiğiinde en kalbe ala veşihi. Yüz yüzüsi geri döner yüz çevirir Allah'tan yüz çevirir. gres ila dunya bu hem dünyada hüsrana uğramış hem de ahirette zalike huvel husranul mubin işte apaçık olan hüsran mübin olan hüsran budur Bakalım, rabbimiz bize bir ikramda bulunduğunda eğer seviniyor şükrediyor mutmain oluyorsa ama bir sıkıntı bir musibet bir hastalık bir kodi iftira geldiğinde eğer Allah'tan yüz çeviriyorsak bilelim ki hem dünyada hem ahirette apaçık hüsrandayız İmam bu değil. Sen uçurumun kenarında kulluk yapıyorsun dedi Allah. Nimet geldiğinde uçurumun kenarında duruyorsun ama musibet geldiğinde uçurumdan aşağı düştün dedi. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُب۪ينَ مُب۪ينَ Muhakkak ki biz sana mübin olan bir fetih verdik. Allah'ın fethi apaçıkmış. Bu fetih gönül fethidir. Gönül fethi. Allah o gönlü fethetmiştir. Allah'ın aşkı, muhabbeti o gönlü fethetmiştir. O gönül artık Allah'a aittir. Bu apaçık fethidir dedik. Bu fetihi Allah Resulullah Efendimiz'e ihsan etmiştir, ikram etmiştir. Sonra ona tabi olanlara bunu ihsan eder, ikram eder. Ve bu bu fetih ap açıktır mübin fetihtir dedi çünkü buna. Ve laqad raa'u bil ufuqil mübin. Bir de Miraç gecesinde Resulullah Efendimizin Allah'ın cemalini müşahadeyi söylüyor, tecellisini. Meşahadeyi söylüyor. Ve laqad raahu bil mübin. O onu apaçık, mübin olan ufukta evet gördü. Bazı alimlerimiz işte ufukta Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Cebrail Aleyhisselam'ı evde de gördü. Öyle değil mi? Hira mağarasında da gördü. Yani görmediği yer mi var? Yolda da giderken de gördü. Niye? Allah onu mübin olan ufak, ufukta gördü dedi. Ufuk demek gözünün gördüğü son nokta demektir. Bu göz baş gözü değildir. Bu göz bu müşahedeyi yapan gönül gözüdür. Gönül. Yani onun bütün gönlünü Allah'ın tecellisi kaplamış demektir. Apaçık. Ben aslında burada bunu biraz daha açmayı düşünüyordum. Ama söz fazla uzadı galiba. Allah hepimizi Allah'ın mübin olan, apaçık olan ismine mübin oluşuna iman edenlerden eylesin. Allah zahir isminin tecellisiyle Evet. Zuhur etmiş, Allah'ın bu zuhuruna iman edenlerden eylesin. Amin. Bu zuhurunu müşahede edenlerden eylesin. Amin. Allah batın ismiyle her şeyin batınına tecelli etmiş. Allah bu tecelliyi hepimize nasip etsin, ihsan etsin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Eğer yorulmadınızsa, eğer katlanacaksanız, katlanabilecekseniz Allah'ın nur ismini de anlatayım. Yoksa isterseniz tamam tamamlayalım. Kimse kaçmadan göre demek ki devam ediyoruz. Allah'ı tanımadan iman olmaz. Allah'ı tanımadan neye iman ediyorsun? Allah kendini tanıtmış. Allah tanıttığı gibi tanımadan kimse mümin olmaz. Olamaz. İmansız amel hiçbir işe yaramaz. Bizi kurtarmaz. Onun için Allah... Salih ameli istiyor ama imanla beraber dedi. İmanla beraber. Eğer iman varsa, yoksa evet, amel işe yaramıyor. Bizi kurtarmaz. Allah hepinizden razı olsun.